lan ve kullandıkları bir cihaz. bir bu işi yaparken alıntı Herkes ısırı var. Belli bahşe hizmanlar var mı? Mesela yedir. Türk müziğinde tam ut var. Hmm. Polis verilir tam